riyad Salihin adlı hadis kitabını şerh etmeye, içindeki hadisleri okumaya devam ediyoruz. Yüce Rabbimizden bizleri bu hadisleri okumaya devam etmeye, devam etmeye ve bu okuduğumuz hadislerle amel etmeye muvaffak kılmasını istiyoruz. Ondan bunu niyaz ediyoruz. Şöyle bir baktım, bu zamana kadar okumuş olduğumuz hadislerin sayısı yaklaşık olarak 200, 200 tane hadis okumuşuz. Önemli olan kemmiyet değil, sayı değil. Önemli olan onları anlayabilmek. Anlayıp sindirerek hayatımıza tatbik etmek. Özellikle bu kitap hadis kitabı olarak ele aldığımız kitaplardan bir tanesi hadis testlerinde okuduğumuz kitaplardan bir tanesi bu kitabı seçmemizin gayesi ve hedefi neydi? İçindeki tergib ve terhib. Teşvik eden insanı salih amellere, iyiliklere, güzelliklere teşvik eden, kötülüklerden de korkutan, alıkoyan hadislerin yer alması, kapsayıcı bu manada kapsayıcı bir kitap olmasıydı. Çünkü müellifi İmam Nevevi rahimehullah bu kitabı bu gayeyle ne yapmış? Telif etmiş. Riyadu's Salihin adı vermiş bu kitaba. Ne demek Riyadu's Salihin? Salihlerin bahçesi. Yani salih insanların salih olmak isteyen, allah Teala'nın istediği gibi kul olmak isteyen günlük Allah'la olan ilişkilerini, insanlarla olan ilişkilerini Allah'ın istediği gibi ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi derlemek isteyen insanlar için bir ne? rehber kitabı, başucu kitabı. Nebi aleyhissalatü vesselam'dan sadece neler nakletmiş, hadisler nakletmiş. Yani içine kendisinden bir şeyler eklememiş bana göre falanca alime göre şu mezhebe göre dememiş. Sadece Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kavli, fiili e, hadislerinden, sözlerinden bizlere edep öğretmeye, ahlak öğretmeye, bizleri iyiliklere teşvik etmeye, kötülüklerden de alıkoymaya çalışmış. Onun için yani bu kitap sürekli evlerimizde okunması gereken böyle boş vaktimiz olduğu zaman yani nasıl insanlar artık bugün hemen bir boşluk buldukları zaman internete oturup Böyle sörf yapıyorlar. Değil mi? Aslında ne yapmamız lazım? Bu, bu tas kitapları okuyarak açığımızı bu şekilde kapatmamız lazım. Açığımız çok yani. Bir yönden birçok yönden açık tarafımız var. Açık olan taraflardan bir tanesi de bu, bu konumu, bu taraf. Bunu da bu şekilde ne yapabiliriz? Hem kendimiz, hem ailemiz, hem komşumuz, hem anamız, hem babamız, akrabalarımızla böyle kapatabiliriz. Bugünkü Bab başlığımız Babul emri bi edail emanah Emanetleri Eda etme Emanetleri Alınan emanetleri Sahibine Eda etme verme babı allah Teala buyuruyor ki İnnallaha yamurukum en tueddül emanati ila ehliha allah Teala buyuruyor ki allah Teala sizlere Emanetlerini Emanetlerini emanetleri sahiplerinize sahiplerine vermenizi emrediyor. Allah Teala emanetleri o emanetlerin sahiplerine iade etmenizi emrediyor. Bu şekilde Allah Teala bizlere Nisa Suresi'nde buyuruyor. İlim ehli diyor ki burada sadece bu ayette anlaşılan bir kuldan alınan emanet değil. Yani Allah Teala'nın bizim vermemizi istediği, geri götürmemizi istediği, yahut yerine getirmemizi istediği emanetlerden bir tanesi de Allah'ın bizim üzerimizde olan emaneti. Ve birçok emaneti var biliyorsunuz. Nedir bu emanetler? Kulun günlük hayatında allah Teala'nın ona emanet olarak, sorumluluk olarak yüklediği sorumluluklar da bu ayetin kapsamındadır. Yani senin namaz kılman, haramlardan uzak durman da bu ayetin ifade ettiği, içerdiği şeylerdendir. Direkt aklımıza emanet denince ne gelmesin? Birisinden almış olduğumuz emanet yahut birisine vermiş olduğumuz söz gelmesin. Evet bu da bu ayetin içerdiği şeylerden bir tanesi. Ama öncelikle yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız, emanetlerimiz Allah'a karşı olan sorumluluklarımızdır. Bunları ne yapacağız? Öncelikli olarak yerine getireceğiz. Sonra mali emanetler var. Yani birisinin bize para gibi yahut paradığın dışında emanet olarak verdiği bıraktığı, buyur kardeşim şunu sana emanet olarak veriyorum. Bunu daha sonraki dönemlerde senden alırım diye bıraktığı emanetler var. Bunlar da bu ayetin içerdiği, işaret ettiği konularda, konulardan birisidir. allah Teala bizlere bu tür şeyleri ne yapmamızı emrediyor? Sahiplerine istedikleri zaman vermemizi emrediyor. Aynı şekilde diyor ki ilim ehli bir de toplumu yönetmekle, toplumun yönetimini kendisine emanet, kendisine emanet olarak verilen insanlar var. İşte yöneticiler ve bu yöneticilerin atadığı mesuller, sorumlular. Bunlar da arkadaşlar ilimehrinin de dediği üzere kendisine toplumun emanet edildiği, toplumun hak ve hukukunun emanet edildiği kimselerdir. Allah Teala bu insanlardan da ne istemektedir? Bu insanlardan da. O insanların, yani kullarının, o kimseler üzerinde olan haklarını, sorumluluklarını yerine getirmelerini istemektedir. Yani bu ayet bu şekilde ne yapılır? Tefsir edilir, açıklanır. Sadece bir emanet dediğimiz zaman aklımıza, o dar bir çerçevede bir insanın bir insana vermiş olduğu emanet gelmez. Aynı şekilde insanın kardeşine bir söz emanet etmesi de muhtemeldir. Sana bu sözü söylüyorum ama bunu kimseye, Haber verme mesela. Bu da nedir arkadaşlar? Bir emanettir. Hazreti Nebi Aleyhisselatü vesselam diyor ki sizlere bir kimse bir şey, hadis sizlere bir kimse bir kardeşiniz bir söz bir konudan bahseder. O konudan bahsederken de diyor böyle sağına soluna bakarsa o diyor emanettir. Hadis-i şeriften İbn İmam Ebu Davud es rivayet etmiş. Aynen böyle de izahatta izahadese ercul bi hadisin thumma iltafa fehi emanah. Yani bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan binlerce yıl önce, 1400 sene önce ne yapmış? Tüm ahlak kurallarını bize öğretmiş. Sizlere bir kardeşiniz diyor, bir söz nakleder. Böyle ki bunu kimseye söyleme, aramızda sır kalsın demese bile anlatırken böyle sağa sola bakıyorsa kimse duymasın diye. Bu bile diyor Aleyhissalatu vesselam nedir? Onun sana verdiği bir Emanet. emanettir. Sen onu böyle kafasını sağa sola çevirip bakmasından ne anlayacaksın? Bu sözün sana verilen bir emanet olduğunu anlayacaksın. Aynı şekilde kişinin hanımıyla arasında olan şeyler de nedir? İkisi arasında olan emanettir. Bunlar da ne bulmaz, neşredilmez, yayılmaz. Bu da Allah Teala'nın bu din aracılığıyla insanlara öğretmiş olduğu edep ahlaktan bir tanesidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Böyle yapan insanların Allah katında kıyamet gününde en şerli insanlar olduğunu bahsediyor Nebi Aleyhisselam. Yani adam diyor hanımıyla ilişkiye girer. Ya yani hanımıyla yatar. Ondan sonra da kalkar ya hanım adamla ilişkiye gider, ilişkiye girer, yatar. Sonra diyor kalkar ve diyor bunu insanlar arasında ne var? Sırları ifşa eder. Ve Bunlar diyor Allah katında insanların en şerlileridir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple bu da bir emanettir arkadaşlar. Erkekler, bayanlar, hanımlar bütün bu emanetleri ne yapacaklar? Koruyacaklar, muhafaza edecekler. Diyor ki Allah'u da ayetin devamında İnne Allah'a kâne semî'en basîrâ. <gülüyor> Muhakkak ki Allah-u Teala işitir ve görür. Yani Allah Teala sizlere emanetlerini emanetleri sahiplerine vermenizi emrediyor. Ayetin bitiminde diyor ki Allah Teala semi'an bak <Sessizlik> innallaha kana semi'an basir. Allah işitendir, görendir. Buradaki işitendir ve görendir ifadesi arkadaşlar Allah Teala'nın kullarına bir tehdididir. Yani sizler o emanetleri alıyorsunuz, o sorumluluklar altına giriyorsunuz ve Allah Teala bilin ki işitendir ve görendir. Yani sadece bize Allah Teala'nın işitme sıfatının ve görme sıfatının olduğu haber verilmiyor bu ayette. Bu ayette bizlere eğer emanetleri yerine getirmezseniz, sözlerinizde durmazsanız Allah Teala bunların her birini görmekte ve her birini yapmakta, işitmekte. Bundan kaçış yok. İkinci ayet bizim Allah Teala'ya olan onun bize yüklemiş olduğu emanetleri gösteren bir ayet. Allah-u Teala buyuruyor ki, اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ Muhakkak ki bizler emaneti. Yani ilim diyor ki, teklif. Ne demek teklif? Allah huzurunda, Allah önünde sorumluluk. Yani ona ibadet etmek, manasında sorumluluğa girmek. Allah Teala diyor ki biz bu emaneti göklere, yerlere ve dağlara yükledik. Fe ebeyna en ne? Ama onlar ne yaptılar? Bu bu yükü kabul etmediler. Ve hamalahu'l insan. Bu yükü dağların, göklerin ve yerlerin kabul etmediği, sorumluluğunu almadığı, yükü kim yükledi? فَحَمَلَهَا insan, insan yüklendi. Bu sorumluluğun altına insan girdi. اِنَّهُ كَانَ Zira insanoğlu ظَلُومًا جَهُولًا Nedir? Zalimdir. Allah'ın emanetine bile ne yapar? Zulmeder. eder. Yerine getirmez onu. Böylece kendine zulmetmiş olur. Ve cehule çok da nedir? insanoğlu cahildir. allah Teala ne yapıyor? Bu şekilde... Allah-u Teala arkadaşlar, cemaat denilen, cansız varlık denilen şeylere bu şekilde hitap ettiği Kur'an'da ve sünnette varittir, zikredilmiştir. Geçen haftaki tevhid dersinde hatırlarsanız allah Teala kaleme ne dedi? Yerleri ve gökleri yaratmadan elli bin sene önce, yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin sene önce Allah Teala kaleme dedi ki diyor hadis-i şerifte aley aleyhissalatu vesselam "Oktub." Yaz. ne yaz? Diyor kıyamete kadar olacak her şeyi yaz. Kalem soruyor, "Neyi yazayım ey Allah, ey Rabbim?" Bakın kalem dile geliyor. Allah Teala ne yapıyor? Konuşuyor. Allah Teala onu ne yaptırıyor? Konuşuyor. Çünkü tüm güç onun elinde kalem de kalem ne yazayım Allah Teala da diyor ki kaleme kıyamete kadar kıyamet kopunca dek olacak her şeyi yaz. Kader konusunda alakalı ayrıntılı, tafsilli bilgiyi isteyen arkadaşlar bir önceki hafta, geçen haftaki tevhid dersinin kayıtlarına dönelse oradaki neyi bulur? Tafsili ayrıntıyı bulur. Allah Teala'nın bilmesi, yazması, meşiyet dilemesi ve halk etmesi, yaratması, kaderin 4 mertebesi bunların hepsini ne yaptık? Anlattık. Ondan sonra allah Teala mesela Fussulet suresinde bize bahsediyor. Yere ve göğe diyor ki İhtiyâ tav'an ev kerhan. İsteyerek ya da istemeyerek gelin. allah Teala yere ve göğe böyle emrediyor. Gelin diyor onlara. Ve yer ve gök diyorlar ki kalete dediler ki allah Teala'nın bu emrine karşılık eteyne ey Allah'ım geldik. Ne yaparak geldik? İsteerek ve itaat ederek boyun bükerek geldik Ey Allahım diye Allah Teala ne yapıyorlar? Cevap veriyorlar. İşte Allah Teala bu emaneti nasılını bilmediğimiz bir şekilde neye kime sunmuş? Dağlara sunmuş. O görmüş olduğumuz yerinde sapasağlam sağlam duran hiç oynatabilecek yerinden oynayabilecek oynayabileceğini zannetmediğimiz, düşünmediğimiz o dağlar, o semavat. O, o yer o kara parçası ne yapmış? Bunu kabul etmemişler. Bu emaneti kendine insan almış. Ama insan oğlu da nedir arkadaşlar? Valumen <gülüyor> cehula. Allah Allah ondan bir şey ister. Bu emaneti ona yüklemiştir. Ama insan oğlu o emaneti ne yapmaz? Çoğu kez kabul etmesine rağmen o emanet yerine getirmez. O emaneti eda etmez. İlk hadisimize geçelim. Ebu radıyallahu anh diyor ki. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ayetul münafiki felâfun. Münafık olan kimsenin ayeti ne demek ayet? Alameti. Belirtisi. Münafık olan kimsenin belirtisi üçtür. Yani bu üç şey münafıklığın bir göstergesidir. Tabi bizler tevhid derslerinde Konusu geldiğinde açıklıyoruz, açıklamıştık da. Nasıl ki küfür, itikadi ve ameli küfürse, nifak da, nifak da, münafıklık da itikadi ve ameli olabiliyor, iki ayrılabiliyor. Yani itikadi, nifak, münafıklık insanın Müslüman olmamasını ebedi olarak cehenneme girmesini gerektirir. Çünkü kalbinden iman etmemiştir Allah'a, ama Dışa vurduğu şey nedir? İmandır. Kendini iman etmiş gibi gösterir. Bir de ameli nifak var. Yapacağım gibi söyler, diliyle söz verir ama ne yapmaz? Onu yapmaz. Emanet alır. Emaneti insan niye alır? Onu sahibine, sahibi ihtiyaç duyduğunda geri vermek için. Ama alırken verecekmiş gibi yapar, emaneti yerine getirmez, vermez. Bu tarz Amel, bu tarz nifaka ne diyoruz biz? Ameli nifak. Kalbi nifak gibi bu nifakın şubeleri bunlar, bu hadiste geçenler kişiyi ne yapmaz? Mücerret olarak dinden çıkarmaz. Ama kişinin üzerinde bir nedir? Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi alamet, belirti. Münafıklığın bir belirtisi. Sahabelerden mesela ne diyor i̇bn Mesud? Bizlerden birisi diyor namaza iki kişi koluna girerek getirilirdi cemaate. Yani iki kişi kolundan tutmuşlar, ayakları sürtüne sürtüne getirilirdi. Çünkü diyor bizler bilirdik ki, kim o bizler dedi, sahabeler. Cemaatle namaza gelmeyen kimse, malumun nifak, münafıktır ve münafıklığı da bilinen, açık ortada aç, ayan beğen kimselerdir. Ancak onlar cemaatle namaza gelmezlerdi. Bunu bildikleri için, ayakları dahi tutmayan, böyle süreye süreye gelen insanlar, ne yaparlarmış? Camiye o şekilde gelirlermiş. Çünkü insan söz verip yerinde durmuyorsa, hadiste şimdi gelecek, konuştuğu zaman yalan söylüyorsa, konuştuğu zaman yalan söylüyorsa, emaneti iade etmiyorsa, yerine getirmiyorsa, ne yapması lazım? Korkması lazım. Çünkü ilim ehli diyor ki bu ameli nifak nereye doğru gider? İtikadi nifaka doğru kadar kişiyi ne yapabilir? Götürür. Götürebilir ileride. Devam ederse sahibi. Aleyhisselatussalam diyor ki, İla haddefe kebebe. İlk özelliği, münafıklık alametlerinden ilk alamet, konuştuğu zaman yalan söyler. Konuştuğu zaman yalan söyler. Ne de çok, değil mi bu çağda, bu asılda? Konuştuğu zaman yalan söyleyen insanlar. Hele hele böyle karşısında fıtrat üzerine kalmış tertemiz insanları gördüklerinde nasıl kandırdıklarını birçok insan müşahede etmiştir, görmüştür. Değil mi? Ticarette, birçok konuda görürsünüz insanların artık böyle ne kadar kolay bir şekilde yalan söylediğini. Belki camide namaza gittiği zaman en ön safta namaz kılmaya çalışır. Cübbesiyle, sarıyla, sakalıyla insanların gözünün önünde zuhur eder. Ama dediğiniz gibi ticaretine baktığınız zaman konuşurken hep yalan söyler. O zaman bu neyin alameti arkadaşlar? Münafıklığın alameti daha ahlak Vaad ettiğinde söz verdiğinde ne var sözünü yerinde tutmaz yarın saat 12'de yanına geleceğim dediğinde gelmez şunu yapacağım dediğinde yapmaz bu Va kendisine emanet verildiğinde hane ne var ıyaet eder ihanet eder yani o emanetini yapmaz da artık ondan alamaz Bunlar arkadaşlar münafıkların en belirgin özellikleri. Ama asıl olarak, itikadi olarak münafıklar ne zaman ortaya çıkmaya başladılar arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde Bedir savaşından sonra. Bedir savaşında Müslümanlar ne zaman savaş kazandılar? Artık güç kuvvet sahibi olmaya başladılar. Medine'de artık kendilerine has sınırlarının belli olduğu bu manada güçlerinin belli olduğu bir devlet kurulmaya başlandı. Güçleri okay. ortaya çıkmaya başladı. Artık ne yapmaya bir takım insanlar ortaya türedi. Onlar kimler? Münafıklar. Kalplerinden ne yapıyorlar? İman ettik. İman etmiyorlar. Ancak dilleriyle iman ediyor. Allah Teala ne diyor Bakara suresinin ilk sayfasında? Ve iza lekullezina amenu kalu amenna. İman edenlerle karşılaştıklarında Peygamber aleyhissalatü vesselamla onun ashabıyla karşılaştıklarında kalu amenna İman ettik, biz de iman ettik derler. اِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ Diyor ki Allah-u şeytanlarıyla baş başa kalınca ne yaparlar? قَالُوا inna مَعَكُمْ Bizler sizin neyiz ey şeytanlar? اِنَّمَا nahnu mustehziun". Bizler o adamlarla yani Müslümanlarla, sahabelerle ne yapıyoruz? Alay ediyoruz. Allah hemen cevap veriyor. اللّٰهُ يَس Allah onlarla alay ediyor, onlara oyalıyor, mühlet veriyor, onlar kendilerini kandırıyorlar. Veya mutdom fitul ya bu hadi açmalarında onlara ne yapıyor? Yol veriyor. İşte o dönemde ne yapıyor arkadaşlar? Münafıklar zuhur ediyor. Yine Münafikun suresinde İdâjâk el Münafikûn, qâlû qâlû neshadu innaka da Rasûlullah. Münafıklar sana geldiğinde ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem derler ki neşhedü inneke la rasulullah. Şehadet ederiz ki muhakkak ki muhakkak sen Allah'ın rasulüsün. Böyle konuşurken böyle tekitlerle, vurgularla konuşuyorlar peygamberimize. Ama münafıklar diyor ki Allah-u Teala bakın cevapta vallahu ya'lemu inneke la rasuluh. Allah biliyor senin onun rasulü olduğunu. Allah ya'lemu inneke la rasuluhu vallahu yeşhedü ve Allah şahittir ki Bakın onların şahitliğine karşı Allah da şahittir ki innel munafikin muakkı munafıklar lakazibun. Yalan ta kendileridir. Onlar yalancı insanlardır. O halde arkadaşlar bu hadiste geçen bu hadiste geçen bu üç özellik münafıkların alameti olan özellikler. Öncelikle bu özelliklerden biz ne yapacağız? Sakınacağız kendimiz olarak. Eğer bu özelliklerden bir tanesi varsa kendimizde Böyle şeyleri hayatımızda hala yapmaya, işlemeye devam ediyorsak korkacağız. İkinci çıkarmamız gereken ders bu hadisten arkadaşlar. Bu sıfatlara sahip, bu özelliklere sahip insanlarla ne yapmayacağız? Dikkatli olacağız. Onlara karşı saf olmayacağız. İkinci hadis Huzeyfetebnel Yaman hadisi. Radiyallahu anh. Bu sahabe biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Sahibu Sır, Sırdaşı. Hangi konuda? Nevi Aleyhisselatü Vesselam yaklaşık yıl mühli diyor ki 12 ya da 13 adet münafık var var. Bunların yani bundan daha fazla da 13 tanesinin ismini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sahabeye ne yapıyor? Söylüyor, haber veriyor. Yani liste bu sahabede. Tabi bu sahabeye bu haberin verildiğini de birçok insan biliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam münafıkların isimlerini ona vermiş. Haber vermiş. Bundan bir tanesi de ben miyim diye tedirgin olan sahabeler var. Evet. Tamam mı? Yani sahabe. Ama bugün bizim böyle yaşamış olduğumuz rahatlık içinde olmayan insanlar. Çünkü rahatlığın çoğu hele hele bugün bu gördüğümüz, kendimizde hissettiğimiz bu rahatlığın çoğu şeytandan arkadaşlar. Yani imanımızın zirveye ulaştırmasından, Allah'ın emirlerini yerine getirmemizden dolayı verilen bize bahşedilen bir rahatlık değil. Şeytanın oyalaması. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh tutarmış Huzeyfe'yi yakasından demiş, ben o listede var mıyım? Bana haber ver. Yani aleyhissalatü vesselamın Ömer hakkında radıyallahu hakkında söylediği o kadar çok hadis var ki, eğer diyor mesela hadiseden bir tanesi, اِنْ يَكُنْ ف۪يكُمْ مُحَدَّثُونَ Omar Aranızda diyor, Allah tarafından hakkı söyleyen, hakkın söyletildiği insanlar eğer olacak ise, bunların ilk kimdir diyor Aleyhisselatü Ömer. Ömer'dir. Ömer'dir diyor. Birçok fazileti var Ömer radıyallahu anh'ın. Tabi Ömer'in şeyinden kurtulmak mümkün mü? Diyor ki Hüzeyfe radıyallahu anh La, sen diyor hayır bu listede yoksun. Peşinden de diyor ki, ama diyor senden sonra da kimseyi ne yapmam? Teski etmem yani. Kimse de gelip bana sormasın bundan sonra. Ben de var mıyım yok muyum? Bunun cevabını ne yapamaz? Alamaz. Çünkü bu insanların diniyle alakalı özel bir husus değil. Yani Huzeyfe radıyallahu anhu bu ilmi nakletmeden insanlara öğretmeden öldüğü zaman dinde bir şey eksik kalmayacak. Fitnenin çıkmaması için ne yapılmış bu? İsimler gizlenmiş. Ömer radıyallahu da gitmiş ne yapıyor? Diyor ki ben var mıyım? Şimdi bugün Aleyhisselam az önce hadisi okuduk. Üç özellik dedik. Üçünün hepsini aynı anda ve onun dışında birçok münafıklık alametini aynı anda içinde kendinde bulunduran bu çağın insanları var ama münafıklığı kendilerine ne yapamıyorlar? Konduramıyorlar. Yani sabah ezan okunduğu zaman camiye gideyim mi gitmeyeyim mi? Kalkayım mı kalkmayayım mı? diyen bir adam sahabe döneminde neydi? Münafıklığı apaçık olan bir insandı. Değil mi? İnsan bazen kendine sormalı yani. Sahabeler diyor ya biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanındayken ne yapıyoruz? Yani cennetle aramızda böyle az bir şey mesafe kalmış gibi hissediyoruz. Cennete anıyoruz böyle. Ama onun yanından ayrıldığımız zaman ne oluyor? Dünya işleri dalıyoruz. Unutuyoruz. Allah'ı unutuyoruz. Dini unutuyoruz. Münafıklıktan korkuyorlar. Diyorlar biz münafık mıyız? Değil mi? Ama dediğim gibi yani bugün bu çağın insanı gaflette dibe vurmuş. Gırtlağa kadar gaflet içinde batmış. Ama bir günde olsun acaba gerçekten ya ben de yani münafıklık mı var? diye kendine sorabilecek. Ne yapamıyor? Zamanı bulamıyor. Kendisiyle bu şekilde baş başa kalamıyor. Diyor ki Hüzeyfe radiyallahu anh Haddesena Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiseyn. Aleyhissalatu vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bizlere iki tane hadis anlattı. Kad ra'aytu ahadahuma diyor bu anlattıklarının ilkini gördüm. Yani hayattayken diyor onu görmek nasip oldu. Wa ana antaziru diğerinin de diyor gerçekleşmesini bekliyorum. Hudeyfer radıyallahu anh ne zaman ölmüş? Hicri 36. Hadisene en el emanet nazalet fi cezr kulubir diyor ki Aleyhisselam emanet emanete sahip çıkmak insanların diyor kalplerine indirilmiş Allah tarafından insanların kalplerine konulmuş bir özelliktir. Daha henüz Kur'an inmeden önce bakın yani hani adamlık denir ya bazen daha ortada İslam dini yokken, Kur'an inmemişken, sünnet peygamber aleyhissalatü vesselam gönderilmemişken adamların yani adam olanların buradan kimse sakallı bıyıklı erkek anlamasın. Kadınlardan da neler vardır arkadaşlar? Bu manada adam gibi kadınlar vardır. Hangi manada? Sözünün yerinde tutan Allah'a karşı kulluğunda vazifesini yerine getiren kadınlar. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam emanet ilk olarak bu kimselerin kalplerine indirildi, kalplerinin diye köküne indirildi. Sunne zer al Quran, fa alimu Sonra Kur'an indi ve Kurandan bunu da öğrendiler. Yani o kalbe Kurandan da ne oldu insanların kalbine Kurandan da emanete değer verilmesi gerektiği öğrenildi. Ve alimu ummine ve aynı şekilde nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünnetinden de bunu öğrendiler. Sünnet de ne yaptı olayı bir daha pekiştirdi. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ Diyor ki Hüzeyfe. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam emanetin emanete verilen önemin insanlar arasından kaldırılacağını haber verdi. Diyor Hüzeyfe radıyallahu aleyhi yani Artık emaneti verdiğin zaman arkanı dönüp gözün kapalı gitmeyeceksin. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun kalkacağını söylüyor. Fekal dedi ki diyor yena murraculun nema insan uykuya dalar fatukvadul emanetu min kalbi ve kalbinden o emanet emanete olan kalbindeki o sorumluluk hasleti özelliği ne olur uykuda alınır feyaznu eferuha mislel kaut alınır ama o kalpte diyor bir izi kalır o emanete olan sadakatin, emaneti olan sorumluluk bilincinin diyor, küçük bir izi kalır. ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرَهَا مِثْلَ اَثَرِ الْمَجَلِ Yine diyor ki insan uyur ve aynı şekilde emanet kalplerden kaldırılır ve emanetin diyor yerine küçük böyle yara ucu insanın aynen bu örneği veriyor. Hadisin devamında gelecek. İnsan çalıştığı zaman, kürek çekti, kürekle kum çektiği zaman, elleriyle yani şey yaptığı zaman ne olur? Elleri su toplar değil mi? Diyor ki aynı diyor su toplaması kadar diyor, su toplaması büyüklüğü kadar. Kalpte ne olur diyor? Emanet kalkar, yerine o onun izi, küçük bir izi kalır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam benzetmeye çalışıyor bizi. Neyi benzetiyor? Yani emanetin o kapladığı geniş o yer kalkar, ardından küçücük bir iz kalır tecemrinden dahrajtahu ala riclik fanfita fatarah muntabiran açıklıyor şimdi bu nedir bu el mecl yani kalpte kalan o iz diyor senin ayağına düşen ayağına düştükten sonra da su topla yani yer kadar ayağına bir ateş düştüğü zaman elin yandığı zaman ayağın yandığı zaman ne olur orası hemen anında su toplar Şöyle yani şöyle küçük bir şekilde su toplar Aynı onun gibidir diyor o şeyin izi. Velaysa fihi şey ama hiçbir şey de yoktur. İçinde su vardır, boştur değil mi o? Yani bir şey ifade eder mi o? Etmez. O kalpte kalan emanet yerine gelen, emanetin kaldırılıp yerine konulduğu o iz, o şey emanete ne yapmaz? Emanetle alakalı hiçbir şey ifade etmez. hasatan fa dahrajahu Sonra Peygamber Aleyhissalatu alıyor bir şeyi, taşı şeyi ayağından yere bırakıyor. Bunu anlatmak için bunun ne olduğunu öğretmek için. Fe yusbihu'n-nasu yetabayaeun ve insanlar diyor sabah uyanırlar, kalkarlar. Alışverişe devam ederler. O alacak, o verecek, değil mi? Ticaret olacak. Fe la yakadu ahadun yu'addi'l-emanete hatta yuqal inna fi beni fulan raculan eminan. İnsanlar artık diyor emaneti eda etmezler. Emaneti yerine getirmezler. Borç alır. Yarın vereceğim der bitmiştir, vermez diyor bu, bu hal öyle bir şekilde yayılır, topluma sirayet eder ki, hatta artık şöyle denilir, falanca toplulukta falanca denen bir adam var, çok güvenilirmiş. Yani eskiden toplum olarak güvenilir bir toplum denilen o halka, o insanlar topluluğuna artık ne deniyor? Falanca kimse var, o, o güvenilir. Hatta yukarıracül ma az ne akıllı adam ne zarif adam ne iyi adam denir yani böyle özelliklerle yani normalde herkesin emin güvenilir olması lazım değil mi bana kalhabbetin kar iman ve insanlar öyle bir hale gelir ki o toplumda artık insanların kalbinde tamam mı imanın imanın tuttuğu yer hardal tanesi kadardır ve lahad ata aliye zamanın ve ma ubali eyyekum bayyatu diyor ki Huzeyfe Sahabe ben diyor öyle bir dönemde yaşadım ki ey insanlar kiminle alışveriş yapacağım beni ilgilendirmezdi bu benim için di önemli değildi mal vermişsin paranı alacaksın yani karşındaki adamın kim olduğu önemli değildi diyor Huzeyfer radıyallahu anh. salli La inkane muslime La yurddanheu aliyedinhu çünkü diyor eğer bu kimse şayet Müslümansa, ben biliyorum ki onun Müslüman olması, İslam dinine bağlılığı ne yapacaktı beni? Bana olan sorumluluğunu ona yükleyecekti ve o da bana emanetimi, paramı geri verecekti. Ticaretimizi yapacaktık. وَلَاِنْ كَانَ نَصْرَانِيًا اَوْ يَهُوْدِيًا لَيَرُدَّنْ لَهُ Eğer Müslüman değil de Yahudi ve Hristiyan ise Yahudi ve Hristiyan ise onların yöneticileri, yani Müslümanlar tarafından atanmış yöneticileri ne yapacaktı? bir yanlış yaparlarsa bu Yahudi ve Hristiyanlar onların hakkını ne yapacak? Benim hakkımı onlardan alacaktı. Yani ben diyor böyle bir dönemde yaşadım. Önemli değildi benim diyor kiminle ticaret yapmam. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Sen dükkanına tanıdık bir insan geliyor. Akraban geliyor. Ama ne yapamıyorsun? Güvenim. Güvenemiyorsun. Değil mi? Diyorsun ki ya ben bu adama 3-5 sene önce bir mal verdim. Borç verdim. Hala borcumu alamadım. Niye geldi? Benden ne istiyor? borç istiyor. diyor ki ben öyle bir dönemde yaşadım ki öyle bir zamanda yaşadım ki yani kime ver, mal verdiğim, kiminle ticaret yaptığım önemli değildi benim için diyor. Bu ya, ama diyor bugün bugün ise. فَمَا كُنْتُ أُبَاعِعُ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا Aranızda sadece diyor falanca ve falanca ile ticaret yaparım ancak diyor. Niye? Çünkü Bakın 36, Hicri 36 yılında vefat etmiş bir sahara Demek ki insanlar ne de çabuk buluyorlar, ne de çabuk helak'a doğru gidiyorlar, sürükleniyorlar. Evet. Yani emanete Hiyanet etmenin, evaneti yerine getirmemenin bir ukubeti, bir cezası da arkadaşlar nedir? Duanın kabul olmamasıdır. Yani insanın duasının kabul olmamasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Hadis-i şeriflerden Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu bu şekilde zaten açıklıyor. Yine Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anhumanın rivayet etmiş olduğu başka bir hadise geliyoruz. Az önceki hadis muttefakun aleyhdi diyorlar ki kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yecmeu te te Allah tebaraka ve teala yecmeu Allah tebaraka ve teala hatta lehumul cenna Allah taala kıyamet günü bütün insanları ne yapacak? Ne yapacak? Bir araya toplayacak. Peygamber aleyhissalatu vesselam bize bunu anlatıyor. Yani bize bunu belki annemizden belki babamızdan falan dinledik. Veya bu şekilde biliyoruz yani iman ettik ki kıyamet gününde insanlar bir yere toplanacak. Şimdi bakın bu, burada Peygamber aleyhissalatü vesselam bizlere bunu haber veriyor, bizlere bunu anlatıyor. feyekûmul mu'minûn hatta tuzlefelehumul cennet. İnsanlar da dirilir. Bir arada toplanılır ve cennet diyor onlara yaklaştırılır. feyekûmul mu'minûn hatta tuzlefelehumul cennet. Tabi hadislerde geliyor insanlara insanlara Güneş bir mil yakınlığında yaklaştırılıyor. Ve insanlar acı çekiyorlar. Ayakta bekletiliyorlar. Hesabın görülmesini istiyorlar. Bir an önce hesabın görülüp cennete girmek istiyorlar. Adem Aleyhisselam'a geliyorlar. Diyorlar ki Ya ebana ey atamız Adem istiftah lana'l cenne. Bizim için şu cennetin açılmasını bir iste. Fe yekulu hal akhrajakum cenneti illa diyor ki şimdi bu insanda şefaat talebinde bulunuyorlar. İlim ehli diyor ki yani şefaat edecek kimsenin kusursuz olması lazım. Yani sen birisine birisini tavsiye edeceksen aracı olacaksan aracı olduğun makam tarafından senin ne olman lazım? Kusursuz, ona karşı yanlış yapmamış bir insan olman lazım. Bir kişi olman lazım. Bu yani olmak. Kabul gören olman lazım. Beşeri şeyde de böyledir değil mi? Yani sen eğer o adamın nezdinde, gözünde kabul görülen saygın bir insan değilsen oraya bir adamı göndersen işe alınması için yahut bir işin görülmesi için derler ya bunu falanca göndermiş. Biz yani bu adamı zaten yani yamuk olarak biliyoruz, doğru bilmiyoruz. Bu adamın hataları var. Bu adamın gönderdiği kişiyi nasıl kabul edelim derler. Şimdi bir allah Teala katında da şefaat, makamen mahmuda, hamd edilen, övülen makam var. O da bu makam. O gün insanların uzun bir süre bekleyip, bir an önce hesabın görülüp de şu cennete girelim, hesabımız görürsün, hesaba başlansın dediği o anda Allah katında şefaati kabul edilecek tek bir kişi var. O da kim arkadaşlar? O makama sahip olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bunun bir neyi var? Yaşanacak bir olayı var orada, kıyamette. İnsanlar ne yapacaklar? Koştura koştura Adem aleyhisselam'a gidecekler. <gülüyor> Adem aleyhisselam da onlara diyecek ki: Sizleri cennetten çıkaran babanızın hatası, Adem yani benim hatam. Benden başkasına girdim. Çünkü ne var? bir Adem aleyhisselam tarafından işlenmiş bir kusur var, hata var. Lestu bi sahibi Adem aleyhisselam diyor ki yani bu şefaatin sahibi buna müchtedirecek bir kimse değilim. Inhabu ila İbni İbrahim halilillah. Diyor ki benim diyor soyumdan gelen İbrahim'in yanına gidin. İbrahim aleyhisselam diyor ki fe'tun İbrahim feyaqul İbrahim lestu bi sahibi zalik. İbrahim ne diyor ki Aleyhisselam ben buna kadir değilim, buna sahip değilim. Çünkü o da Allah adına ne yapmış? Üç tane divayetle de geliyor. Yalan söylemiş. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam, "İnne ma kuntu min wara wara." Ben diyor Allah'ın tamam halilim. Allah'ın dostuyum. Ancak ben buna ne değilim? Yani layık değilim diyor. Kime gidin? "İ'medu ila Musa allazi Allahu taklima." Allah'ın konuştuğu Musa'ya gidin. Musa feyiquluna feyiqulu Musaya geliyor Musa da diyor ki ben de ne değilim? buna layık değilim Çünkü ne yaptı Musa Aleyhisselam'da? Adam Mısır'da adam öldürdü değil mi İdhabu ila İsa kelimeti llah ve ruhi İsa Aleyhisselama gidin İsa İsa Aleyhisselam diyor ki buna sahip değilim ben bunu buna layık değilim Fetune Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Kime geliyor insanlık arkadaşlar en son? <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Feyekûmu <gülüyor> feyûzenuleh. Aleyhissalatu vesselam kalkıyor ve ona izin veriliyor. Bakın şefaat izni o anda veriliyor aleyhissalatu vesselam. Ve turselul emanetu var rahim. Bakın bu hadiste çok önemli bir nokta var. Bu rivayette özellikle emanet ve akrabalık. Diyor ki aleyhissalatu diyor ben kalkacağım yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkacak ona izin verilecek emanet emanet ve akrabalık şimdi bu kavramlar soyut kavramlar değil mi ama Allah teala'nın ömür tarafta ömür tarafta bunlara somut manalar yükleyeceği varlıklar bunlar mesela biliyorsunuz en son hesap dürüldükten sonra hesap görüldükten sonra ne getirilecek kıyamette Allah-u ölüm Ölüm getirilecek. Ölüm. Bakın şimdi, ölüm denen şey elle tutulan bir şey değil değil mi? Somut bir şey değil. Ölüm. Ölüm diyoruz değil mi? Ölüm böyle bir torbaya konulan, çantaya konulup paketlenen, istiflenen, somut bir şey değil. Getirilip götürülen bir şey değil değil mi? Bu, bu dünyada. Ahir zamanda hadislerde geldiği üzere ölüm koç şeklinde getirilecek ve orada ne yapılacak? Kesilecek. Ve ölüm denen şey artık orada bitecek. Şimdi bakın Sıraat Köprüsü'ne diyor ki Aleyhisselatü vesselam, emanet ve Rahim akrabalık bağları ne yapılacak getirilecek. Gelin denilecek onlara gelecek onlardan. Feykuman cenbetey's <-i el> sırat yeminen ve şimalen. Sırat köprüsünün sağına ve soluna duracaklar. Feymuru evvelukum kelberk. Şimdi Nbi Aleyhisselam o sırat köprüsünden açacak. O sırat köprüsünü açacak. Üzerinden geçecek. Biz ümmetinden bahsediyor. i̇l diyor ki bu sırat köprüsünden geçecek olanlar müminler. Kafirlerin o sırat köprüsüyle bir alakası yok. Onlar ondan önce dökülüp cehenneme atılacak insanlar. Yani hesabınızı görmüşsünüz. Tartıda terazide tartılmışsınız. Kilonuz ağırlığınca nasıl bir kilo bu? Bağırsakların yapmış olduğu ağırlık değil arkadaşlar. Salih ameller. Yani terazideki terazinin ölçtüğü ağırlık o ağırlık. Tamam mı? Diyor ki, evvelukum yamur evvel okum kelbark. Sizin en öncü gruplarınız, ilk girecek olanlarınız diyor kelbark. Ne gibi geçecek oradan? Şimşek gibi geçecek. Şimşek. Tak taktığı zaman nasıl hızlı bir şekilde geçiyor? Yani hani bazıları Allah'ta okunan kendisi diyor yarışın. Yani, Tabi yarışın ve sari'u ilam mafîreti min Rabbikum. Rabbinizin mafîretine yarışın. Yarışın neticesi ne zaman arkadaşlar? Bu dünyada değil yarışın neticesi. Yani sonuç bu dünyada değil. Birçok yarışın neticesi bu dünyada veriliyor. Maratona katılıyorsun, üniversite sınavına giriyorsun. 3 ay sonra ne yapıyorsun Sonuçlar açıklanıyor. Onun için insanların sonucu erken almalarından dolayı o işlere verdiği önemi daha somut görebiliyorsunuz. Diyorlar ki ya işte çalışalım, yarışalım, vazife edinelim, karşılığını alalım, iyi bir iş bulalım değil mi? Ama dünyevi Dünya uhrevi, salih amellerle ilgili işlere gelince karşılık bu yarışın karşılığı öbür tarafta verileceği için insan gaflete düşebiliyor. Değil mi? Çünkü karşılığı uzun bir süre sonra açıklanacak bir sonuç var. Onun için bakıyorsun ki sana böyle yeryüzünde gezen derviş gibi bakıyorlar. Seni gördükleri zaman ya bu adam beş vakit camiye gidip gelmekten yorulmadı mı? Ya bu sakallarla da bu çağda böyle gezilir mi? Değil mi? Ya ilim diyor, Kur'an diyor, hadis diyor. Allah Allah filan. Niye? Çünkü Sonucu, 10 gün sonra açıklanacak bir yarış değil bu arkadaşlar. Uzun bir süre. İmtihanın sırrı bu. İşte diyor ki, Evvelukum şimşek gibi geçecek. Allah bizleri o şimşek gibi geçenlerden eylesin. Ayyâhu, Çünkü bu, köprünün bazı rivayetlerde, kıldan ince, kılıçtan keskin olduğu söyleniyor. Kultu bi ebi ve ummi, eyyü şeyin kemerrin kemerril bark. Yani nasıl olur da diyor sahabe Ebuhureyra hazretlerine. Ya yani şimşek gibi geçmek nasıl oluyor? Ya. diyor ki Aleyhissalatu vesselam Elem tarau <gülüyor> keyfe yamru fi Ya peygamber Aleyhissalatu vesselam bakın asabına konuşuyor. Onların anlamadığı şeyler var. Yani şimşek gibi geçmek ne demek? Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Görmüyor musunuz diyor? Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar buradan buraya çakıyor gidiyor. Değil mi? Göz açıp kapayıncaya kadar tak geçiyor hissetmiyorsunuz bile. Sumba Kemar Rih, arkadan gelen grup rüzgar gibi geçecek, o da güzel. Eğer şimşek gibi geçenlerden olmayacaksak, Rabbim bizleri rüzgar gibi geçenlerden edecek. Sumba Kemar sonra kuş gibi geçecek olanlar var. Uçarak geçecek olanlar var yani. Zorlamadan, havada nasıl kuş uçuyor böyle rahat rahat. O köprüden öyle geçecek olanlar da var. وَشَدْدِ رجال. Kimileri de var ki koşan insanlar gibi. Yani bir zorluk var ama koşuyorsun. Diyor ki, تَجْرِي بِهِمْ اَعْمَالُهُمْ Bunların hepsi bütünlemeye kalmadan geçenler. Diyor ki aleyhisselatü vesselam, تَجْرِي بِهِمْ اَعْمَالُهُمْ Onları koşturan kimdir? Yani orada denilen dedik ya, o şimşek gibi geçiren, rüzgar gibi geçiren, kuş Amel. gibi geçiren, amelleri. Yani sınavın sonucu orada açıklanıyor. Falan, ameller geçirecek. Yani dedi ki de az önce kimilerinin la yulqi dal Arapçası Arapça da böyle denir. Önem vermedi. Yani Umursamadı Tam Türkçesi böyle. Şeyler öbür tarafta değer kazanacak. Şimdi bugün öyle değil mi? Hani anlatıyor yaşlılar. Ya biz buraya gelmiştik 80 sene önce, 50 sene önce. işte Araziler vardı. Ama diyor para etmiyordu. Kimin tavuğu varsa işte al şu tavuğu ver şu araziyi böyle Konuşuluyordu insanlar arasında. Değil mi? İşte ne yapmıyordu? Bir tavuğa karşılık adam arazisini vermiyordu. Yani şey yapmıyordu. Böyle bir ticarete yanaşmıyordu tavuk sahibi. Ya al işte gözünün gördüğü kadar şeyi veriyor sana tavlayı. Karşılığında senden tavuk istiyor yok. Tavuk değerli. Niye? Çünkü o gün için... Ne yapmıyor? O peşin öbürü var değil. Hem uzun hem o gün için o tarla bir şey ifade etmiyor. Ama... Aradan 70-80 geçiyor, vay be diyorsun. Şimdi dünyadaki ameller de buna benzetirsek gece namaza kalkmak, ya yataktan kim kalkacak, zırcık itabı bırakacak? Sabah ezan okunmuş, kim gidecek, değil mi? Yarın, perşembe, günler de uzadı, 8-10 gece ezan okunuyor, oruç, değil mi? Sanki böyle bu şeyler, bu amellerle biz muhatap değiliz, değil mi? Yani hani böyle sana şey yapılır ya böyle bir meydanda. Sana seslenilir, hiç orada olmazsın böyle yani. Bağırırlar sana falan, yürüsün böyle o kadar insanın içinde. Takmazsın. böyle davranıyoruz, böyle yaşıyoruz. Değil mi yani? Herkes böyle. Halbuki öyle değil arkadaşlar. İşin sırrı o değil. Hakikatini öbür tarafta göreceğiz. Diyor ki, تَجْرِبِهِمْ ve وَنَب۪يُّكُمْ قَائِمُونَ عَلَى السُرَاتِ Ameller insanları koşturur. Ameller insanı oradan uçurur, geçirir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor, surat köprüsünde durmuş, şöyle dua eder. سَلِّمْ س Allah'ım ne yap? Selamete çıkar, kurtar. Yani çünkü yani ipin üstünde üyülen sevdiğin bir insan olsun ne yaparsın? Ha düştü düşecek. Gitti gidiyor değil mi? Peygamber Aleyhisselam vesselam da dua ediyor. selim selim diyor. Hatta ta'cize a'malul ibad. Şimdi arkadaşlar amellerin eksik kaldığı kullara geldik. Yani ameller ne yapmadı onu ittirmedi arkadan. Ta ki diyor amellerinin eksik olduğu kullar gelir. Arka tabur geldi. Dünyada tavukla arazi ticaretinde o dönem için tamam mı? Tavuğu arsadan daha değerli görenin şeyi geldi şimdi. Sırası geldi. Gece uykusunu, cemaatle namazı dünya işine tercih eden dünya işini onlara tercih eden insanın şeyi geldi şimdi. Sınav sonucu sınav şahidi açıklanıyor. Diyor ki Allahu Teala hatta yeji'u ar illa zahfa. Adam diyor gelir. Ama nasıl gelir? Emekleyerek. Yerde sürünerek gelir. fi hafatai's-sırat kalalib. Sırat köprüsünün diyor iki kenarında neler vardır? tercümede kimi tercümede yazmış köpekler vardır gelmiş Yani bunu tercüme edenler Allah hidayet eylesin. İki sırat köprüsünün arasında neler vardır. Hayır, kemer değil. Etlerin asıllığı neler? Ne diyoruz onlar biz? Kancalar vardır. Yani böyle geliyor hop tak. Şimdi de böyle modern kurban kesim şeylerinde görüyorsunuz değil mi? Hayvanı böyle taktiği alıp götürüyor. Orada ne demiş tercümede? Çengeller vardır. Çengel, kanca. O güzel söylemiş tercümeye baktım ben. Orada şey yazmış. <gülüyor> köpekler vardı yazmış. Yani kel kilap çoğul Arapçalar kel, Ama buradaki kelalip, köpeğin çoğulu değil yani. <gülüyor> evet. Kelalip muallaka me'mura bi'ahzi men umirat bihi. Bu kancalar ne yaparlar? Yakalamakla emrolundukları insanları yakalarlar. doğuşun <gülüyor> nacin Diyor ki, bak yine orada o kancanın Tuttuğu yaraladı ama sonuçta yine kurtulanlar da var. Yani sağ tarafa düşen yani veladlar cennete ulaşanlar var. O kanca'nın yakalayıp bıraktığı. Ve mukar <gülüyor> desun Kimilerde var ki böyle kanca onu yakalamış, sert bir şekilde ne yapıyor? Ateşe fırlatıyor. Tabii bunlar bu ümmet için geçerli arkadaşlar dedik ya. Walladhi nefsu <gülüyor> abi hurairat abi yedi. Ebu Hurayra'nın nefsi elinde olan Allah'a yemin olsun ki İn ka'ra cehennem 70 kharifa. Cehennemin diyor derinliği, cehennemin dibi ne kadardır diyor? Ebu Hurayra radıyallahu 70 yıldır. 70 yıldır. Hatta bazı rivayetlerde Aleyhisselam ashabı otururken bir ses duyuluyor. Bir ses duyuluyor herkesin fark ettiği bir ses. Hadis. Şu anda hatırladığım kadarıyla sahih-i Müslim'de hadis. Aleyhissatü diyor ki cehennemden diyor bir taş bırakılmıştı. O diyor henüz ne yaptı? Dibine yeni düştü. Onun sesi bu. Yani cehennem yerin tam olarak bilmediğimiz bir yer ama yazın Aleyhisselatü sallam ne diyor? Yazın sıcaklığı, havanın sıcaklığı diyor. İnne şiddetül har min feyh cehennem. Ateşin neydir diyor? Fokurdamasının diyor. Eserindendir, tesirindendir. Yani yazın bazen diyorsun ya, uf bak ya. Çarpıyoruz yara. İnsanın yüzüne değil mi? Bu sene bizimle umreye gelen arkadaşlar bilirler. Uçaktan bir iniyorsun sanki lahmacun fırınına girmiş gibisin böyle. Çarpıyor. Sanki bir yerden fırın yanıyor. Evet bir yerden yanıyor. Onun şeyi aleyhissalatü vesselam haber veriyor. Ateşin diyor. Havanın sıcaklığı ateşin neyidir? Fokurdamasındandır. Min feyhi cehennem. Yani kazanda salçayı kaynarken gördünüz mü böyle? Belli bir süre sonra o 5 metre falan havaya fırlar böyle pf pf diye böyle atar. İşte o feyh o yani. Böyle fokur fokur fokur fokur kaynıyor. İşte onun kaynamasının sıcaklığı dünyaya geliyor. Hava 40 derece oluyor. 45 derece oluyor. 50 derece oluyor. Bu şekilde ne yapıyoruz? Etkileniyoruz. Bu hadiste arkadaşlar dikkat edin. Emanetle akrabalık bağlarının Sırat Köprüsü'nün Kenarına getirileceğini ve orada e, durdurulacağını ve insanların o şekilde oradan geçirileceğini söylüyor. E, aman yani dik, emanete dikkat edelim. Emanetlere ne yapalım? Önem verelim. Son bir e, hadis kaldı. Eser kaldı. Uzun bir eser. Onu okuyalım Türkçesinden oradan. Gelsin bir arkadaş buraya okuyalım. Evet. Hıh, -hı, evet. Ebu Hubeyb Abdullah ve Zubeyr radıyallahu anhuma diyor ki Zubeyr Cemal Savaşı'nda ayağa kalktı, beni çağırdı. Zubeyr babası. Biliyorsunuz Cemal Savaşı Hicri 36. yılda gerçekleşmiş. Sahabe arasında olmuş bir olay. Bu savaşa katılan Zubeyr oğlunu yanına çağırıyor. Evet. Ben de yanına durdum. Bana oğulcum, bugün ölerler ya zalim ya da mazlum olarak ölürler. Evet. Ben kendimin ise mazlum olarak öldürüleceğimi sanıyorum. En büyük sıkıntım borcumdur. Evet. Öldürüleceğini bazı rivayetlerde Peygamber Aleyhisselatü haber veriyor. Böyle bir savaşta öldürüleceğini şey, rivayetler var. Hissediyor kendisinin öldürüleceğini. Diyor ki en büyük sıkıntım Borcum. Evet. Malımız borcumuza yeter mi dedi. Sonra da oğulcuğum malımızı sat borcumu öde dedi. Malının üçte birinin üçte birini Abdullah bin Zübeyin'in oğullarına vasiyet etti. Eğer Yok. borç ödendikten Yok. sonra... Tercüme de hata var. Sabi, sulus. Önce malının üçte birini ne yapıyor? Vasiyet ediyor. Yani malının biliyorsunuz bir insan malının üçte birini ne yapabilir? vasiyet edebilir. Yani şuralara dağıtın, buralara dağıtın diye. O üçte birin, üçte birini, ne oluyor? Üçte birin, üçte birin ne olur? Matematikçiler hesap şeyi, dokuzda bir olur. Dokuzda biri, de torunlarına bırakıyor. Niye torunlarına bırakıyor? Çünkü torunları, amcaları varken, İslam hukukuna göre mirasdan ne yapamazlar? Alamazlar. Faydalanamayacakları için torunlarına da ne yapıyor? Miras bırakıyor. Evet. Eğer borç ödendikten sonra bir şey kalırsa üçte biri senin oğullarınadır dedi. Üçte birin üçte biri. Tercümede yanlışlar var. Üçte birin üçte biri yani dokuzda biri senin oğullarınadır. Yani Zubeyir kime söylüyor? Abdullah'a söylüyor, oğluna. Diyor ki, ey Abdullah torunlarımındır. Eğer bir şey kalırsa. Ama önemli olan diyor, beni sıkıntıya sokan öncelikle şey ne? Borcu. Borcumu öde. Evet. Hisham diyor ki Abdullah'ın çocukları Zubeyir'in oğullarının yarısı kadar bile değildi. Yine de hatası. Yani Hişam diyor ki, Hişam, ravilerden bir tanesi diyor ki, Abdullah'ın çocukları, Zübeyir'in çocuklarına yetişmişti, akrandı. Rivayette öyle diyor. Diyor ki burada, nerede o? Ve kad zâve ba'du beniz Zübeyir Hubeyb ve Abbad. Yani torunlarıyla, Zübeyir'in torunlarıyla kendi çocukları akran, hemen hemen Aynı yaşıttalar. Onun için ne yapıyor? Torunlara da bir şeyler bırakmak hedefinde. Devam et. Hubeyb ile Abbat vardı. O gün onun ise dokuz oğlan, dokuz kızı vardı. Kimin? Hubeyb ve Abbad Zübeyir'in çocukları. Yani Hubeyb ve Abbat Abdullah'ın kardeşleri. Bunlar Hubeyb, Abbat ve Abdullah. Babaları kim bunların? Zübeyir. Bir de Zübeyir ne yapıyor? Oğullarından Abdullah'a borcunun Ödenmesini istiyor. Dokuzda bir kalır kalırseher torunlarıma ver diyor. O gün şeyin Abdullah Müzümeyir'in kaç çocuğu var? Oku orada evet. O gün onun ise dokuz oğlan dokuz kızı vardı. Evet. Dokuz tane oğlu dokuz tane de kızı var evet. Abdullah diyor ki borcunu bana vasiyet etti ve oğulcum işin içinden çıkamazsam mevlamdan yardım iste dedi. Oğlu diyor ki işin içinden çıkamayacak olsan mevlamdan yardım iste. Diyor ki Evet. Ben de vallahi ne kastettiğini anlamadım. Bana senin Mevla'nın kim dedim. Şimdi sana baban ölüm şeyinde yani da işte savaşa gidecek orada. Öleceğinden haber veriyor. Borcun bu kadar, bu kadar, bu kadar diyor. Borcu ödeyemesen Mevla'dan yardım hissediyor. Anlayamıyor yani çocuk. Bu kadar borç var Mevla <gülüyor> Tamam mı? Evet. Allah dedi. He, o da diyor ki Allah. Allah'ın kastettiğini anlıyor. Evet. Allah'a yemin ederim ki borcunu öderken ne zaman sıkıntıya düştüysem ey Zübeyir'in Mevlası onun borcunu öde derdim o da öderdi. Burada ne var? Allah'a bir tevkül. Teslimiyet. Kalben ona bir bağlılık. Bir güven. Kim böyle olursa ne yapar? En de abdi. Ben kulumun zannı üzerindeyim. Geçen kardeşimize sormuştu hadisi. Sahih hadis. Beni hayır düşünürse ona karşı hayırlıyım. Beni şer düşünürse ona karşı neyim de şerliyim. Evet. Abdullah diyor ki Zübeyir öldürüldü. Altın ve gümeş, gümüş bırakmadı. Ancak birkaç arazi bıraktı. Evet, yani Zübeyir öldürüldü. Hissettiği gibi oldu. Arkada bıraktığı ne var? Para yok. Toprak. Evet. Araziler. Bunlardan biri de Gabe'ydi. Gabe Medine'de bir yani konumu güzel olan bir yer. Arsa ona ait. Evet. Bu arada Medine'de bir ev Basra'da. Medine'de on bir tane evi. İhda aşara daran bil Medine. Evet. Basra'da iki ev. Bakın arkadaşlar tercüme kitap okumanın zararlarını görüyorsunuz değil mi? Ne kadar çok bir hadiste ne kadar çok şeyler düşüyor. Neden? Çünkü bunlar ticari tercümeler. Ticari baskı. Her yayınevi benim de bir riyazu ı salihinim olsun diye basıyor basıyor hızlı hızlı. Bu şekilde bakın. Nasıl hatalar oluyor? Evet. Medine'de on bir tane. Basra'da? iki ev. Evet. Kufe'de bir ev ve Mısır'da bir ev. Devam et. Borcu ise başkalarının mal getirip emanet bırakmaları ile birikmişti. Zübeyir'in borcu arkadaşlar. böyle Şey değildi. Yani bir lira gelip ona emanet bırakıyor. Diyor ki bunu emanet olarak alamam. Bu benim bana borç olsun diyor. Yani. Borç olarak alıyorum bunu diyor. Evet. Bu şekilde mal getirenlere Zübeyir, hayır sizin malınız ödünçtür. Zayi olmasından korkarım. Ben emir değilim. Defterdar gelirim. Hiçbir şeyim yok. Bir dakika. Şimdi çünkü emanet bırakılan şeylerde ya da ödünç alınan şeylerde alınan o şey kendiliğinden telef oluyorsa, durduk yerde bozuluyorsa emanet alan kişinin yaptığı bir ifrat ya da tefrit yanlış kullanım yoksa onun zamini fıkhen kimdir emanet alan değil. Yani o mal bozulduğu cep telefonu verdim. Ben evde çekmeceye koydum. Bozuldu. Veyahut da kullanmam için verdim. Normal saatlerde kullandım ben. Alıp duvara çakmadım. Yere fırlatmadım. Bozuldu. Bunun sorumlusu ben değilim. Mal sahibi. İşte Zübeyir de diyor ki yani bu emanetler telef olur bir şey olur. Hakkı arayamazsınız ya Arnubüs İslam hukukuna göre. Bunları diyor ben ne olarak alayım? Borç olarak alayım yani. Borç olarak alıyor onlardan, evet. Ar Ve Uzubeyr'in de onun için ne yok, ne geliri yok diyor tercümede. Defterdar gelirim, hiçbir şey yok. Defterdar derken, ne benim diyor Maveliye imara Ben ne bir yerde diyor yöneticilik yaptım. Allah Resulü'nü yönetici olarak atadı. Ne de diyor Zekat malı topladık, vergi geldi. İnsanlardan bir şeyler aldık, evet. Ancak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhum ile gazalara katılırdım derdi. Yani tek şey ne? Ganimet. Mal varlığının şeyi ganimet. Evet. Abdullah diyor ki... Ne, nedir o ganimet? Diyor. Kafirlerle, düşmanlarla yapılan savaşlarda elde edilen mal. Abdullah diyor ki borçlarını hesap ettim. 2 milyon 200 bin olduğunu gördüm. Evet. Şimdi eskiden duhu Milyon ifadesi yok. Ashab döneminde. Elf, elf diyorlar. Bin bin. Bin bin ne oluyor? Bir milyon. Bin bin. Bak ne diyor? Fevecettu elfe'y elf ve mi'etey elf. 2 milyon iki yüz bin borcu var sahabenin. 2 milyon iki yüz bin borç. Evet. Hakim bin Hizam benimle karşılaştı. Yeğelim. Hakim bin Hizam amca oğlu. Baba ölmüş. Amcasının oğlu yeğenliğiyle karşılaşıyor. Evet. Yeğenim kardeşimin borcu ne kadar dedi? Yani kardeşi dedi, amca çocukladı. Ne kadar borcu borcu var? Ben de sakladım, 100.000 bin dedim. Yani açıklamak istemiyor çünkü ona da borç var. Ödeyecekler borcu. Tamam mı? Diyor ki 100 bin. Bunun yanı olmadığını söyleyelim. Yani. Çünkü evet borcun içinde yüz bin ne? İki milyon 200 bin içinde yüz binlik bir borcu da var bunun. Buna tevriye deniyor arkadaşlar. Evet. Hakim vallahi malınız bunu karşılamaz dedi. Evet. Ben de ya iki milyon iki yüz bin ise yani, ne derdim? Yüz bin malımız karşılamaz. İki milyon iki yüz bin ne olacak? Evet. O da buna gücünüzün yeteceğini sanmam. Evet. Eğer sıkılırsanız bana başvurun dedi. Evet. Zübeyir Gabe'yi yüz yetmiş almış idi. Gabe deminden bahsettik. Medine'de değerli bir toprak. Yüz yetmiş almış. Bir toprak evet. Abdullah onu bir milyon altı yüz sattı. Ne kadar sattı? Bir milyon altı evet. yüz sattı. Tamam evet bir milyon altı yüz sattı. Ve kimin Zübeyir'de alacağı varsa Gabe'de yanımıza gelsin dedi. Evet. Diyor ki satıyor orayı. Ve diyor ki kim onu şey yaparsa gelsin bizim yanımıza ne yapsın onu. Sattığı için parasını aldı ya. Borcunu biz burada diyor diyelim. Babamın, borcunu ödeyeceğiz. Evet. Ödeceğiz. evet. Abdullah bin Cafer geldi, onun Zübeyir'de 400.000 bin alacağı vardı. Evet, abla Abdullah bin Cafer. Kim bu Abdullah bin Cafer? İbni Abdülmuttalip, İbni Ebi Talip. Kim bu, kimin kardeşi? Hazreti Ali'nin kardeşi. Onun da alacağı var, geliyor. Diyor ki, benim de diyor 400 bin alacağım var Zübeyir'den. Devam et. Abdullah'a isterseniz hepsini size bırakırım dedi. Evet. Abdullah da hayır dedi. Ha, ne diyor? Cafer, Cafer, ee şey Abdullah Mücafer yani benim diyor bu paraya şeyim yok. Hepsini bırakayım yani. Almayayım. Bu parayı. Evet. Eğer isterseniz en sona bırakırsınız dedi. Tabi Zübeyir Noğlu diyor ki hayır biz borcumuzu ödeceğiz. O zaman diyor beni en sona bırakanlardan yapın. Yani borcunuzu herkese tamamlayın bir ödeyin. Ondan sonra bana ödeyin. Evet. Abdullah buna da hayır dedi. Yani böyle bir insan topluluğu var mı arkadaşlar bu çağda? <gülüyor> Yani evet. sanki, değil mi? Allah-u bakın, Allah Resulü Aleyhisselam'ın eğittiği, terbiye ettiği insanlara bak. Yani borcu var, almaya gelmiş diyor ki beni en sona bırak diyor. <gülüyor> Halbuki ne, en önce giderler, hemen gidelim de adamın evinden para alamayacağız, televizyonunu, çamaşır <gülüyor> makinesini haciz gelmeden biz alalım götürelim diye. Böyle bir de sağda solda övünürüz değil mi yani? Evet. <gülüyor> evet. Abdullah bin Cafer ondan bana bir parça satın dedi. Evet. Abdullah da şuradan şurası senin olsun dedi. Evet. Abdullah o bölgeyi satıp borcunu ödedi. Borcu kapattıktan evet, sonra o toprağın bir böl bölümünü kime veriyor? Borç karşılığında Abdullah Emre Cafer'e veriyor. Diyor ki buyur bu bizim borcumuza karşılık arazinin bu bölümü sana ait. Evet. Bor sonra geri kalan bölümü de Zübeyr'in oğlu Abdullah satıyor. Aldığı parayla da Zubeyir'in borçlarını ne yapıyor? Ödüyor. Evet. Borcu kapattıktan sonra geriye dört hisse kaldı. Evet. Yani arsayı bölmüş. Ondan sonra parçaları bölmüş. Dört tane hisselik bir yer daha var. Onu da satacak şimdi. Evet. Muaviye'nin yanına geldi. Dört hisse değil. Dört buçuk hisse. Burada dört hisse. buçuk yani. hisse. Ve minha erbaatu eshumin ve nısf. Dört buçuk hisse. Evet. Muaviye'nin yanına geldi. Yanında Amr bin Osman ile Müzzir bin Zubeyir ve i̇bn Zema vardı. Evet. Muaviye ona, Gabe'ye ne kadar kıymetmiştiler dedi. O da her hisse yüz bin dedi. Evet, her hisse yüz bin. O zaman ne kadarlık bir şey daha kaldı? 450 bin. 450 bin liralık bir şey daha kaldı. Evet. Ne kadar kaldı dedi... Dört buçuk hisse dedi. Şimdi doğru tarçım ettim, dört yani dedi, şimdi dört buçuk. Evet. Müzir bir Zübeyir ben bir hissesini yüz bine aldım dedi. Evet. Diyor ki muane, tamam ben de alıyorum bir hisseyi. Evet. Amr bir Osman da ben de bir hissesini yüz bine aldım dedi. Evet. İbnizama ben de bir hissesini yüz bine aldım dedi. Evet. Muaviye ne kadar kaldı dedi? O da bir buçuk hisse dedi. O da ben de onu 150 bira aldım dedi. Evet. Abdullah bin Cafer hissesini Muaviye'ye 600 bira sattı. Daha sonradan bakın Aptay Mücafer burada ne kadar kâr ediyor şimdi? <gülüyor> 200. Borcu 400'dü, alacağı 400 600. Toprağı aldı, Muaviye'ye gitti onundan 600'a e şey yaptı, satın aldı. Evet. İbnü Zübeyr borçları bitirince şey hadi sen önemli olan noktası burası arkadaşlar i̇bn Zübeyr kim o? Abdullah. Zübeyr'in oğlu borçları bitirdi. Elhamdülillah. Babasının derdi ne yaptı? Ortadan kalkmış oldu. Borçları bitti. Evet. i̇bn Zübeyr borçları bitirince Zübeyr'in Zübeyr oğulları mirasımızı bize taksim et dediler. Şimdi kardeşleri diyor ki tamam artık yani borçlar ödendi. Parababamızın isteği yerine geldi. Bizim şu mirasımızı geriye kalan parayı bir dağıt. Evet. O da şöyle dedi, Allah'a yemin ederim ki hac mevsimi gelip de 4 sene kimin Zübeyir'de alacağı varsa gelsin ödeyelim diye ilan etmedikçe taksim etmem dedi. He, yani tamam, yani şu işin içinde sıyrılmak yok. Tamam, babamın borcu bu kadardır. Ödedik işte kardeşim. Bundan sonra da paralar hadi gelin, kendi aramızda miras olarak paylaşalım demiyor. Yok, durun. Diyor, 4 sene Hac sezonunda çünkü insanlar Şam'dan, Yemen'den, değil mi? Irak'tan gelecekler oraya ayrı ayrı şeylerden. Belki insanların Zübeyr'de alacağı vardır. Ola ki gözden kaçmıştır. Burada biz Medine'dekileri ödedik ama 4 sene hacdan abi de edeceğiz. Kimin Zubeyir'den alacağı varsa gelsin ödeyelim diye. Evet. 4 sene geçince hisselerini taksim etti. Hıh. 1 onlara verdi. Zübeyir'in dört karısı vardı. Her birine bir milyon iki yüz bin düştü. Evet bakın, berekete bakın arkadaşlar. Zübeyir'in dört tane hanımı var. Yani ölen babalarının. Diyor ki, ölmeden önce, oğlum diyor ben öleceğim. Bak bakalım diyor, borcumuzu ödemeye paramız yetiyor mu, malımız yetiyor mu? Ama işin sonunda bakıyorsun ki, dört tane hanımı var. Ve her hanıma ne kadar düşüyor? Bir milyon. milyon düşüyor, evet. Bir milyon iki yüz, evet. Evet, evet. Devam et. Toplam malı 50 milyon 200 bin idi. Mal arttı, bereket arkadaşlar. Yani gerçekten bu böyledir. Hani halk arasında ki kim borcunu ödemeye niyet ettiyse Allah ona ödetir. Allah ödetir, ona yardım eder. Bu hadiste Bukhari, İmam Bukhari e, nerede rivayet etmiş? E, şu bapta rivayet etmiş. İmam Bukhari'nin fıkhı de burada evet. Bakın diyor ki, babun... Bereketul gazi fi malhi hayyen ve meyiten ma'a nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ulatul Peygamber ya da veliyul emirle yöneticilerle savaşa çıkan kimsenin malının bereketli olması bağlı. diyor. Burada aynı şekilde ne anlıyoruz? Emaneti yerine getirmek isteyen insanın malı da ne yapar arkadaşlar? Bereketlenir. Bereket mefhumu, bereket olgusu farklıdır. Ben kendim biliyorum. 2,5-3 milyar maaş alıp yani bu, bu çağda, bu günde hala geçinemiyorum diyen insanlar biliyorum. Öbür taraftan 400-500 milyona, 600 milyona çalışıp kirada oturup geçinen insanlar de ben biliyorum. Yani bunlar be be tamamen bereketle alakalı hususlar. allah Teala bizleri emanetleri yerine getirenlerden eylesin. Amin. Söz verdiğinde sözünü tutanlardan eylesin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü an la ilahe illa ent. Estağfiruk ve tov ileykü.